Fe'auzu billahi min şururi enfusina min yudlil la ilahe illallah Muhterem kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizin mevzusu okuduğumuz, araştırdığımız, yazıp çizdiğimiz, dinlediğimiz ilmin bizi Allah'a yaklaştırması gerekir. İmam Acuri Rahimullah'ın şu güzel sözüyle sohbetimize başlayacağız inşallah. İmam Acuri Rahimullah ilim hakkında şöyle diyor ne mutlu ilim sahibine ki ilmi arttıkça Allah korkusu artar ne mutlu ilim sahibine ki ilmi arttıkça Allah'a yakınlığı artar ne mutlu ilim sahibine ki ilmi arttıkça huy ve ahlakı yapısı değişir ve güzelleşir. Hikmetli konuşur, kibar olur. Sağındaki solundakilerine ağzından tüklükler seçmez. Ağzını, dilini insanlara karşı kılıç yapmaz diyor. Ne kadar güzel bir sözler, ne kadar güzel söylüyor bu ilmi. Yani bir insanın ilmi geliştikçe edep ahlakı, Allah'a yakınlığı, takvası, sabrı, kabalığının gidip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 ...bundan dolayı ilim nimeti de... ...hakkı verilmezse... ...gereğince amel edilmezse... ...insanlara anlatılıp... ...kendimizi unutursak... ...bu bizim için bela ve musibete dönüşür... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Allah'ım dört şeyin şerrinden sana sığınırım... ...Allah'ım dört şeyin şerrinden sana sığınırım... ...Allah, Allah Resulü'nün... ...dualarından birisi de budur... ...namazlarında...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 Zühdümüzü, veramızı, Allah'a yakınlığımızı, nafile ibadetlerimizi, gece namazlarımızı artırdı mı, eksiltti mi? Bunun mutalasını yapmamız gerekiyor. Hayırlı olmayan ilimden, huşu durmayan kalpten sana sığınırım diyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı olan dört şey. Fayda ve hayır vermeyen ilimden,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 Sıkıntı, bağırıp çağırmak, <gülüyor> insanları kırmak, namazı zayetmek duanın kabulünün önüne geçen birer kalkandır. Onların arkasından öyle bir nesil geldi ki onlar namazı zayettiler. Dua etseler dualarına icabet edilmez diyor. Ve zineye bakmak, Allah'ın haram kıldığı çalgı müzik teganniyi dinlemek. Allah'ın aram kıldığı şeylerin peşinde koşmak insanlara karşı dilini kılıç edip sert davranmak duaların kabulünün önünde bir engeldir muhtemelen padeşlerim. Onun için kabul edilmeyen duadan da sana sığınırım diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Aslında bütün sohbeti izah eden, anlatan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 Ortada atladığımız bir sıralamadan dolayı bu gazaba dönüşüyor. İlim öğreneceğiz, amel edeceğiz, uygulayacağız, yaşayacağız, sonra emri bir maruf. Ney yani münket. Yani insanlara anlatacağız. İlim öğrenip amel etmeden anlatman bir gazap. İlim öğrenip sabretmeden anlatman da senin için bir övkeye bir gazaba dönüşebilir.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 gayret sarf edersiniz Rabbül Alemin verir. Belki bu cemaatten, bu kardeşlerimizin içinde bize ders verecek gençlerimiz var. Gerçekten ilim elde etmişlerdir. Şuraya geçip bizden de güzel anlatabilirler. Bunu elde etmek kolay gereğiyle amel etmek zordur muhtemelen kardeşlerim. Ademoğlunun nefsine en zor gelen işlerden biridir. Zeytoğlu Usema radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şunları anlattığını işittim. Kıyamet günü bir adam getirilir. Ateşe atılır. Burada bağırsakları dışarı fırlamış. Oraçının hayvanların orağında döndüğü gibi dönüp durur. Bağırsakları bağlı olarak döner diyor. Dışarıya çıkıp dağılmış. Bağırsakları bir geme bağlanmış. orak şeklinde yuvarlak bir şekilde dönüyor. Köyde olanlar orağı bilirler.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 ayakları düz yerden kaymaz Bu hesaba çekilir de cevabını veremezse muhakkak ki ayakları cehennem ateşine kaydırılır. Allah muhafaza. Görüldüğü gibi ilip cennete gitmeye vesile, Allah'a yaklaşmaya vesile, takva ve züht elde etmeye vesile, sırtından mızrak yiyip ucunun önden çıkıp acısını hissetmemeye de vesile, ayakların düz yerden kayıp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 dinletmek için tahsil edilirse şu insanda bu vasıf var bunu okuyayım onu anlatayım diye okunursa Allah'ın rızasının dışında tahsil edilmiş olur ki Allah korusun bu ilimde insanın cehennem ateşine girmeye vesile olur muhterem kadeşerim. Ve Abu Derda radıyallahu Allah'ın diyor ki Allah o ağza o lisana ikna etme kabiliyeti de vermesin dinleyicilerine tesiri de kılmaz o ağzı diyor. Muhtemelen ilim İlim tahsil edeceğim. Öğreneceğim. Anlatacağım ama yaşamayacağım. Allah bu sözü tesirli kılar mı? Adama anlatırken yahu sen bunları bunları yapıyorsun kahmışım bana anlattığın şeylere bak. Ailemizde, evimizde, evimiz de da, hısım ve akrabarımız da işlediğimiz günahlar hırçınlığımız ve öfkemiz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 Sırf laf olsun, konu ve mevzu olsun diye sorup öğrenmeyelim. Yaşamak için soralım. Burada ayrıca bir parantez açmak gerekiyor, yanlış anlamaya meyal vermemek için. Bazı durumlarda insanın yaşamayı emir emri bir maruf neyhanil münker edebileceği özel konular vardır. Örneğin sizin için hac farz değildir, Haca gide, Hacıya gidecek imkanınız yoktur.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 amellerizi iptal etmeyin ayeti kerimesi bunun üzerine indi. Ya biz temi eyliyiz. Allah'a şirk koşmuyoruz. Allah'ı birliyoruz. Rububiyet, uluhiyet isim ve sıfatlarıyla Allah'ı birliyoruz. İnşallah biz cennet elindeyiz. Şeklindeki düşünce sahabede de vardı. Ne zamana kadar? Bu ayeti kerime ininceye kadar. Bu ayeti kerime indikten sonra diyor sahabe korkmaya başladı. Bu ayeti kerime Muhammed suresi 33. ayet muhterem kardeşlerim. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Muhalefet ederek Amellerizi iptal etmeyin ayeti ininceye kadar. Yine Bakara suresinde bir ayeti kerimede her kim bir günah işler, çepeçevre kendisini kuşatırsa içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi var diyor Subhanallah.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 Müminin amellerini kurdun sürüye verdiği zarardan daha çok zarar verir diyor. O riya, o gösteriş Allah'ın rızasının dışında hal ve hareket öyle bir beladır ki iyilik ve amelleri, hayırları mahveder diyor. Kurdun sürüye verdiği zarardan daha çok zarar verir o mümine. Görüldüğü gibi bir günah bir gösteriş